Dinde formadan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Aleykümselamün aleyhi Allah hepimize hayır versin. Cennete gidecek amel istemeyi hepimize nasip etsin. Evet, iman ve salih amel açısından Müminlerin özellikleri konusuna devam ediyoruz. Bugünkü ilk ayetimiz Ali İmran suresinin 92. ayeti. Allah azze ve celle siz sevdiğiniz şeylerden Allah rızası için başkalarını harcamadıkça gerçek erdemliğe hayra ulaşmış olamazsınız. Diyor. Evet. E bu Talha, bu Talha kimdir bilir misiniz? Tahran babası. Dimos Pandi. E bu Talha kim? enesin Üvey babası ve Ali Celat her zaman yakınında bulunan, savaşta onun okçusu, koruyucusu, bekçisi yani çok yiğit bir sahabe. Ali Vesselam'ın Resulullah'ın akrabasıyla e, evli ve hah bostanı diye hemen mescidin yanında cennetin bakının bak'ın yanında bir bostanı var başka malı mülkü olmayan bir sahabe oraya gider oradaki kazancıyla ticareti yapar hem geçimini sağlar böyle hayatını ikame eden bir sahabe bir gün kendisi yine bostanına geldiğinde namaza duruyor güzel bir kuş geliyor ötmeye başlıyor, güzel hareketler yapıyor ve Ebu Talha namazını unutarak kuşunu ne yapıyor, izlemeye başlıyor. Aklı başına geldiğinde ise epey bir aradan zaman geçiyor. Yani düşünün, namazdasınız, şuradan cam mı açayım, şuraya kapı mı açayım, söylemezliyim, namazda insanların aklına birçok neler ne geliyor, geliyor. ''Han Hazreti Sen ne yapayım? mı yapayım?'' falan diye yapayım. Aklı başına gelince insanı birçok e, şeyleri kaybettiğini ne yapıyor anlıyor. İşte Ebu Talha Allah Resulü Aleyhisselatü geliyor ve diyor ki Allah'ın Resulü Allah Azze ve Celle siz sevdiğiniz şeylerden Allah yoluna infak etmedikçe hakiki müminlerden olamazsınız. Ayetini okudum. Ve gittiğimde orada bir kuş beni oyaladı. O gördüğüm bostan Allah'ın ve Resulü'ndür. İstediğine ne yap? Bunu tasarruf et diyerek ne yapmıştır? İnfak etmiştir. Çünkü kendisini orası ne yapmıştır? Allah'la arasına girmiş ve oyalamış ve o da onu ne yapmış? Allah yoluna infak etmiştir. İşte bugünkü Konu başlığımız mümin infak edecekse iyi ve değerli şeyleri infak etmeli. Ve bu da ona ne yapmalı? Çok büyük faziletler getirmeli. İşte sahabe bunu ne yapmıştır? Başarmıştır kardeşler. Bu noktada bir de peygamberden örnek verecek olursak, Memül suresinde bulursunuz hemen başlarda. Süleyman aleyhisselamın kısaları okumuşsanız ki okumuşsunuzdur. Doru atları vardı. Çok severdi. Onların e, birçok zaman yanında geçirir. Onları tımar eder. Onlarla uğraşırken kendisine farz olan ikindi namazını bir gün tehir etti. Bu gelecek ayet-i kerime. Burası ayet. Hadis-i şerifte ise Allah Resul diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, aklı başına geldiğinde yani ondan gafil kaldığı için o akşama o dorakların hepsini Allah'a kurban etti. Yani onlar beni Allah'tan alıkoydu. Gaflet içinde bıraktı diye ne yapıyor? Hepsini Allah'a kurban ediyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, mümini Allah'ın verdiği hiçbir nimet Allah'la gafil ne yapmayacak? Bırakmayacak, araya girmeyecek. Hangi olursa olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu noktada söylediği şöyle güzel bir söz var. Muhakkak diyor benim de kalbim perdelenir. Muhakkak ki günde ben de en az yüz kere Rabbim'den tövbe istifada bulunurum. Yani herhangi bir şeyi düşünmeyi, herhangi bir şeyi bunu gaflet olarak ele alıyor. Yani Allah'la arasında bir gaflet. Muhakkak benim de diyor ne yapar? Perdelenir. Muhakkak ben de günde yüz kere ne yaparım? Tövbe istifada bulundurum diyoruz. Evet. Bakara 267. ayette ise kardeşlerim. Ey iman edenler, kazandığınız güzel şeylerden ve topraktan, sizin için bitirdiğimiz ürünlerden başkaları için harcayın ama harcama için utanma ve iğlenmeden dolayı göz yummadan alacağınız, alamayacağınız kötü şeyleri seçmeyin. Bakara'da, Teyf suresinde birçok e, yerde iki kişinin misallerinden bahseder Allah Azze ve Celle. Dört kardeşten bahsediyor bir yerde. Onlar ne diyor? Geceleyin gidelim bahçemize, mahsullerimizi toplayalım, fakire, fukaraya ne yapmayalım? Bir şey vermeyelim. Ortancalar diyor ki, böyle yapmayın. Allah bir bela verir. Elinizdekini alır da kala kala Ortanca kardeşlerine sözü ne yapamıyor? Dinletemiyor. Ve geceleyin iyice karanlık bastığında kimseye gö görünmeden bahçelerine doğru çıkıyorlar. Geliyorlar bakıyorlar ki bahçeleri yok. Uğruyan uğramış. Herhalde diyor yanlış geldi. Karanlıkta yolu saptır. Tekrar dönüp geliyorlar yine aynı yere yine aynı yere en son ortancalar diyor ki ben size demedim mi? Allah'ın verdiği nimetten fakirin, sukaranın, yolda kalmışın neyi var? Hakkı var. Onlara bu hakkı ne yapın? Verin. İşte kardeşlerim, Allah Azze ve Celle, ey iman edenler, şimdi sohbetin geçen haftaki ilk başını yakalayın, orada da onlar hem yer hem de ne yapar? Allah'ın verdiği rızıktan infak ederler. Buradaysa iyilerimde, mükemmellerinden infak edin diye ne yapma bir teşvik var. Şimdi bu noktada Adem'in iki oğluna gidin. Habil'le, Habil'in kıssasını okudunuz bu maddesi resimde. Hangisininkini Allah kabul etti? Habil, sürünün en semiz koçunu, yani en gösterişli koçunu getirdi. Habil ise tarlasından çıkan ne kadar çürük çarık, patatesli, çürük sebze, meyve varsa Onları getirdi ama. Nasılsa bir ateş gelip onu alacak. Yeni iyisini niye koyun ki dedi. Ama sunduğu makamı ne yaptı? Hesaplayamadı. Ha burada e, tam anlamanız için diyeyim. Geçmiş ümmetlerde kardeşlerim insanlar adak adadığında yani bu adakların kabul olup olmadığını anlamak için bir yer vardı. Oraya tepeye yüksek yere getirir onları koyarlardı. Bir ateş gelir, eğer adakları kabulse onu alır, yok eder, götürürdü. Kurbanı. Yani Adak, kurban, aynı şeydi. Habil koyun koyuyor, öbürü patates şeyi koyur, patatesten kurban olmak. Yani adakları, hangisinin doğru olduğu yani nizalaştıklarında ve ateş geliyor, Habil'in koyununu alıyor, öbürünü orada ne yapıyor? Kalıyor. Bu da gösteriyor ki, Kabil, ne yaptı? Malından kıyamadı. Veren kimdi? Allah. Geçen derslerde hatırlayacak olursanız Abraş, Kel ve Körün kıssasında da Allah onlara o kadar nimet vermesine rağmen onlar melek kendilerine gelip tekrar verdiğinden bir çift yani aslını istediğinde ne yapıyor? Vermeye yanaşmıyorlar ve imkanı kaybediyorlar. Allah bizleri kazananlardan eylesin kardeşlerim. Demek ki Allah'ın verdiği nimetlerden sevdiğimiz şeyleri Allah yolunda infak etmediğimiz müddetçe ne yapamazmışız? Gerçek iman etmiş sayılamayız. Bu da imtihan yani önemli ağır imtihanlardan bir tanesi. Yani infak herkese vermiş. Küçük veya büyük ama sevdiğim anlardan infak hasseten ciddi bir şeydir. Evet. Etrafımızdaki insanlara merhamet nedir diye sorduğunuzda veya merhameti bana tarif eder misiniz dediğinizde birçok farklı cevaplar alırsınız. Akşam sohbette de dediğim gibi dünya hayatı nedir diye insanlara sorsanız herkes bakışına göre, anlayışına göre ne yapar o kelimenin içini doldurur. Merhamet dediğinizde de herkes anladığını kimi der ki işte sokaktaki aç köpekleri doyuran komşusunun hayatında gördüğü en merhametli insan olduğunu söyler. Kimi de fakiri fukarayı e, doyuran veyahut kendisine hastayken bir yakınının hiç yüksünmeden bakan olduğunu söyler merhamet olarak. Halbuki kendisinin ona zulmettiğini fakat hasta olduğunda oysa bana işte şöyle şöyle baktı ne kadar merhametli diye ne yapar tarif eder. Yani insan çeşitli şekillerde anladığı şekilde merhameti ne yapar tarife çalışır. Peki merhamet bu mudur gerçek manasıyla değildir. Çünkü herkesin anlayışına kabiliyetine tecrübesine göre bir kelimenin manası ne yapılır verilmez. Gerçek merhametin kaynağı Allah Allah'ı, Allah Azze ve Celle'yi tevhid inancıyla seven birisi bu sefer onun verdiği malı, mülkü, nimeti de ne yapabilir? Onun uğruna çok rahatlıkla infak etme yoluna da ne yapabilir? Gidecektir. Ve kişinin Allah'a olan sevgisi onun yarattığı varlıklara karşın kalbinde de bir şey hissetmesine ne yapar? Sebep olur. Aynen Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kişinin diyor boynundan diyor e, merhamet çıktığında ondan ne yapar? Çıkan bağda çıkar. Diyor. Ve ilk diyor insandan çıkacak hasret merhamettir diyor huyu olarak. O gitti mi İslam'ın esamesini onda ne yapamazsınız? Göremezsiniz diyor. Hatta hatırlarsanız Aleyhisselatü Vesselam sahabelerden bir tanesini vali olarak tayin ediyor. Ve bu arada torunları geliyor. Biri bir omuzuna biri bir omuzuna çıkıyor. Onları öpüp okşayınca sahabe diyor ki benim diyor şu kadar çocuğum var daha ben bir tanesini kucağıma alıp ne yapmadım? Öpmedim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir duruyor, bu yönlü demek ki hiç değerlendirmedi karşıdakini. Allah senin kalbinden merhamet aldıysa ben ne yapayım diyor. Ve hemen onu ne yapıyor? Azlediyor. Çünkü merhamet etmeyene, merhamet edilmez. Sen tabiyetindekinedir de diyor. Onu vali olarak göndermekten ne yapıyor? Vazgeçiyor. Allah'ı seven insan, onun yarattıklarına karşı doğrudan bir muhabbet, şefkat ve merhamet hisseder. Kendisini ve tüm insanları yaratan Rabbine karşı duyduğu bu güçlü sevgi ve bağlılıktan dolayı da Kur'an'da emredildiği doğrultuda, doğrultuda insanlara karşı güzel, ahlaklı davranır. Allah'ın kendisine merhamet konusunda emrettiklerini yerine getirir. Bir insanın, Kur'an'ın bu emirlerini tümüyle yerine getirmesiyle gerçek merhamet sevgide ne yapar? ortaya çıkar. Çünkü gerçek merhametin ne anlama geldiğini ve merhametli bir insanın neler yapması gerektiğini en doğru şekilde tarif eden nedir? Ancak Allah'ın kitabıdır. Kur'an'da insanları gerçek merhamete yönelten bu konuda teşvik eden pek çok ayet vardır kardeşlerim. Ancak Allah'a duyulan sevgiyle merhamet duygusu arasında da çok büyük bir fark vardır. Bu fark, Allah'a karşı hissedilen duygunun yalnızca saf sevgiden oluşmasından meydana gelir. Merhamet de sevdiğiyle birlikte karşıdakinde gördüğüm acil duygudan meydana gelir. Şimdi, müminin en önemli özelliklerinden birisi de merhamettir. Düşünün şimdi, Müslümanı tarif ederken elinden ve dilinden emin diye tarif eder Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Mümini tarif ederken ne der? Elinden ve dilinden yaratılan her şeyin emin olduğunu der. Şimdi Müslümanla mümin arasında ciddi bir fark vardır. Müslüman iman eden, teslim olan ama bunun yanında fısk işleyebiliyor mu, yalpa yapabiliyor mu? ama mümin iman edip imanın gereği ne yapar? Amel eden insandır. Hatta bir gün bir arkadaş telefon etmişti. Abi dedi, benim kan grubum sıfır, eraj negatif. Dedi, birisine dedi, lazımmış ama adam kafirin biri, müslüman değildi. Ve beni de bulmuşlar nasıl buldularsa dedi, bir dairede çalışıyordu. Ben dedi, kan vermeyeceğim buna. Dedi. Ben kafire vermem. Allah dedim ona kan verirken, kafir müslüman diye verdi mi? Lan ver de bir müslüman kanı görsün, kanı temizlensin. Yani sen dedim yarın hastaneye düşsen, bir kaza geçirsen, yani herkesin dinine, cinsiyetine göre mi kan alanıyor? Yani mümin olan bir insan, bütün kainat onun elinden, dilinden nedir? Emindir ve merhametli olması gerekir. Ama bu sıfatı yakalayamadığı zaman insan ne yapmaz? Böyle bakar. Halbuki buna böyle bakmayacaksınız. Yahudi komşusunun ölüm döşeğindeki hasta çocuğunu ziyaret eden Allah Resulallah onu sevdiğinden ziyaret etmiyor ki o hastalığı ne yapıyor? Mahane ederek ona ziyarette bulunarak ne yapıyor? O çocuğun ölüm anında bile hidayetinde ne yapıyor? Veysel oluyor. Ve Allah Resulallah Burada merhameti son noktasına kadar ne yapıyor? Kullanıyor. Ama bu merhamet taviz noktasında nedir? Değil. Evet. Hoş geldiniz. Evet kardeşler. Merhametle sevgiyle birlikte karşıdakinin acizliğinden ötürü duyulan bir acıma hissi vardır. Allah'a duyulan sevginin içinde ise merhamet yoktur. Çünkü Allah bütün eksikliklerden, acizliklerden ve kusurlardan nedir? Uzaktır. İnsanın kendi yaradıcısına karşı duyacağı, hissettiği duygu ancak kalpte coşku, hayranlık meydana getiren, güçlü bir sevgi bağlantısı. E, evet. bu nedenle saf sevgi sadece ne yapılır Allah'a dirilir. Saf. Yani şimdi birisi birini çok seviyor. Örnekleri çok daha net anlaşılır. Karşıdakinden en ufak bir kemlik, bir sertlik, bir kötülük gördüğünde sevgi ne yapıyor? Hemen nefrete dönüşü veriyor. Ama Allah Azze ve Celle ...öyle duygularla sevilir ki... ...onun imtihanlarında bile ona sırt ne yapılmaz? Dönülmez. Bütün sıt duyguların birleştiği tek varlık... ...ancak nedir? Allah'tır. Siz sevdiğinizden ne yapmazsınız? Korkmazsınız. Korktuğunuzda ne yapmazsınız? Sığınmazsınız. Korktuğunuzdan bir şey istemezsiniz. Ama Allah Azze ve Celle'yi hem seversiniz... ...hem korkarsınız... ...hem sığınırsınız... ...hem dondan ne yaparsınız istersiniz, hem de ümit edersiniz. Fakat insanlara bu sıfatlar ne yapılmamış? Verilmemiştir. Evet. Merhametse Allah'ın yarattığı ve her biri yaratılmış olmaları nedeniyle aslında aciz ve güçsüz olan varlıklara karşı hissedilir. Allah'a karşı merhamet hissedilmez. Ancak Allah insanlara merhamet edebilir. Kur'an'da gerçek merhametin nasıl olması gerektiği, merhametli bir insanın özellikleri, merhamet duygusunu bir insanın ahlakında ne gibi farklılıklar meydana getirdiğini ve merhametli insanların çevrelerinde yarattığı etki birçok örneklerle ne yapılmıştır? Açıklanmıştır. Mesela merhamet deyince en tepede Allah Azze ve Celle kimi örnek verir? Ananıza, babanıza bir çocuğun, yetişkin bir çocuğun kendi yanında ihtiyarlayan anne ve babasına merhametli olması ne yapılmış? Emredilmiş hatta O onun cenneti ve cehennemi olarak ne yapılmış? Zikredilmiş en tepede. Ve yine Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescitten çıkıp e, giderken orada bazı gençlerin canlı bir hayvanı dikerek ona ok atışı talim yaptığını görünce onları azarlamış, canlı bir hayvana, canlı bir surete karşı o katışı yapmayı onlara yasaklamıştır. Ve onlara merhametli olmalarını tavsiye etmiştir. Hatta hayvan boğazlarken bile ona eziyet etmeyin, bıçağınızı ne yapın? Keskinletin, keskin bir bıçakla bunu ne yapın? Yapın, hayvana eziyet etmeyin. Yani onu boğazlarken bile ona merhametli olmayı ne yapmış? Bizlere emretmiştir. Ve yine bir savaşta hatırlayacaksınız sahabelerin bütün uğuzları kesilmiş hatta Hamza'nın dahi birçok uğuzları kesildiği halde sahabeler hemen bıçaklarını alıp kafirlerin, müşriklerin cesetlerine saldırmışlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Müste yapmak karamdır. Yani önünün bir organını kesmeyin, ona eziyet ne yapmayın? Etmeyin. Bırakın artık Allah'la hesabı kalmıştır diyerek bunu yasaklamıştır. Ama günümüzde bazı tayfeler bu hadis-i şeriften belki konumuz dışında organ naklinin haram olduğunu ne yapmışlar? iddia etmişlerdir. Halbuki burada sadece orada cesetlere eziyet vermeyi Allah'a yasaklamıştır. Aynı organın haram olduğunu söyleyen o insanlar kan naklinin helal olduğunu söyler. Kan organ değil mi? O da bir organdır. O haramsa öbürleri de haramdır. Bugün kan nakli olmasın. İnsanlar ne yapar? Her hasta bile, bile. Evet. Gelelim konumuza. <gülüyor> Allah ayetlerinde merhameti ve şefkatin eksikliğinden kaynaklanan zalimliği de çok ayrı tavsılatıyla ne yapmış? Bizlere tavsiye etmiştir. Merhamet kimin özelliği? Bunun zıttı olan o da nedir? Mümin olmayanlar. yerine göre artık münafık, fasık, kafir müşriklerin nedir? Özellikleridir. Ve bunun sonucu iyiler ve kötüler, zalimler ve şevkatliler birbirinden açıkça görülen farklılıklığıyla ne yapacak? Ayırt edilecektir. Müminler yapı olarak Kur'an ahlakından zevk alacak ve ancak bu ahlakı yaşadıklarında Huzur duyacak şekle gelecekler. Bugün bakın, öyle insanlar vardır ki, kötülük yaptıkça şahlanırlar. O kötülükten ne yaparlar? Zevk alırlar. Alabildiğini bunu giderler. Hatta konuşurken bile, ağızlarından en mahrem insan, yani saygı duydukları insanların bile hep küfürleri ağızlarından hiç ne yapmaz, eksik olmaz ve bunu da zevkten yaparlar. Ama Allah Resulü'nün istilatı Resulü'nü Sakın anne ve babanıza ne yapmayın? Sövdürmeyin. Sövmeyin. Estağfurullah sövmeyin der. Sahabe ki Allah'ın Resulü. Kişi diyor anasına babasına nasıl söver? Sen tutar ona söversin. O da tutar seninkine söver diyor. İşte sövme böyle olur diyor. Yani Müslüman her zaman burada ahlaklı olmuyor. Ve bundan zevk almaya ne yapsın? Gitmeli. Yani bundan kalbi ne yapacak? E, güzellik hissedecek. Ama kötülükte insanı her zaman tırmanayacak. <gülüyor> Allah Azze ve Celle sakın onlardan bazılarını yararlandırdığımız şeylere gözünü dikme. Onlara karşı hüzne kapılma. Müminler içinde şefkat kanatlarını ger. Bu ayet-i müminleri merhameti yaşamaya ne yapmıştır? Davet etmiştir. Evet. Allah müminlerin merhametini şefkat kanatlarını germek anlamında kullanmış. Çünkü onlar merhameti sadece belirli olaylar karşısında değil, hayatın her anını kapsayan bir ahlak modeliyle yaşar kardeşlerim. Dolayısıyla da onların merhametlerini yansıtan birçok ahlakları da ne yapmış ortaya çıkmıştır. Evet. Gelelim Kur'an'da merhamet nasıl e, tavsiye ediliyor? anlatılıyor. Allah azze ve celle belet Suresinde sonra iman edenlerden sabrılı birbirine tavsiye edenlerden merhameti birbirine tavsiye edenler olmak üzere işte onlar sayanın adamlarıdır. Yani hesabı sağ tarafından ve önünden alan insanların ahlaklarıdır. Ee, ve sahabenin de dediği gibi veyahut birçok alimin dediği gibi Allah Resulü'nün asabına e, şu sure inse başka sure ilmeseydi bu hepsine yeter diyor. Bu hangi sure? Asıl suresi. And olsun ki bütün insanlık hüsranda birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler istisna eder. İşte ömür boyunca bu ahlakı edindiğiniz zaman hep sabır ve hak. İşte bu insanı ne yapıyor? Kurtarıyor. İşte bu da diyor Allah azze ve celle Beled suresinde bunun biraz daha açılımıyla amel defteri sağ tarafından verilen insanlardır. <gülüyor> ve burada da dikkat ederseniz Allah azze ve celle ahiretteki kurtuluşa eren insanların özelliklerinden bahsediyor. Yani rahmetine ve cennetine kavuşabilmesi için kulların bu emrettiği ayetleri, emirleri yerine getirmesi gerekiyor. Tabi merhameti birbirine tavsiye ederken de insanın merhametli, birbirine hakkı, sabrı tavsiye ederken de insanın kendisinde hakka uyması ve sabırlı olması da büyük önem arz ediyor. Hayatlarını Allah'ın rızasını kazanmaya adayan müminlerin de Allah'ın bu hükmünü eksiksiz ve kusursuz olarak yerine getirmeye çalışması gerekir. Düşünün kabirde ağıt yakan, ağlayan bir kadına Allah Resulü şöyle aleyhissalatü vesselam parmağını dokunuyor sabret diyor. Kadın ne diyor? E, senin başına gelmedi de diyor, onun için rahat konuşuyorsun diyor. Allah Resul'ü hiç seslenmiyor. Doğru gidiyor. Şimdi cenazesi olan bir adama bunu söylediğimde o acıyla bunu ne yapabilir? O da size bunu söyleyebilir. Enes diyor ki ben diyor kafilenin en sonundaydım ve kadına dedim ki diyor sen onun kim olduğunu biliyor musun? Kadın omuzunu siltti. O Allah'ın Resulüydü dedim diyor. Öyle deyince diyor kadın ağlamayı kesti ve bu sefer kendisine korku bürüdü diyor. Çünkü Resul'a kafir gelmekten korkuyor. Ve Medine'ye kadar o kafirenin arkasında geliyor. Aleyhisselatü Vesselam e, Ebu Eyyub el-Ensar'ın evine misafir oluyor. Kadın arkadan girmek için izin istiyor. Kendisine izin verildiğinde sabır ilk anki sabırdır. Ondan sonraki sabır insana fayda vermez diyor. Onun için kardeşlerim merhametti, sabırdı, hakkı tavsiye etmeydi o olayın olduğu anında değer kazanır. Yani sonradan merhamet etmeniz, sonradan o acıya sabretmeniz, sonradan hakka uymanız, belki size bir şeyler kazandırır ama asıl kazanacağınız şeyi ne yapmaz? Kazandırmaz. Yani sizden birçok şeyleri de alır gibi. Ama o olay anında sabrederseniz, o anda merhametli olursanız kazanan ne olur? Siz olursunuz ve bu da müminlerin e, özelliklerinden olur. Aksi durumda yani tevazu sahibi olmayan bir insan gerçek anlamda merhametli de olamaz. Çünkü yalnızca kendini düşünür, kendini sever ve kendi çıkarları kendi nefsinin isteklerini herkesten önce getirir ve bu nedenlerinde gayret serkeş olarak yaşar ve hatta kendi nefsinin doğrultusunda gittiği için Birçok insanın arasında bölünmeye, karı koca arasında müzalaşmaya, komşuluk arasında, müzalaşmaya kardeşlerin arasında bölünmeye kadar ne yapar? Gelir gider. Yani bu tür insanların da yapmış olduğu şey sadece kendini düşünme ve kendi istekleri doğrultuşunda hareket etmedir. Evet. Allah böyle insanların şerinde Müslümanları korusun. Bu nedenle başkalarının ihtiyaçlarını Eksikliklerini hiç umursamaz. Ve bu tür insanlara bakın her zaman asalaktırlar. Kendi çıkarlarını yapacağı insanları arar, avlar ve o kadar güzel ustaca hareket ederler ki bu hareketlerini başkalarına sezdirmediğini zannederler. Halbuki insanlar çok iyi bir nedir? Gözlemcidir. Her şey olduğu gibi görür ama her zaman ne da seslenmezler. Ve seslenecekleri yer geldiğinde o doğru sözde bu yanlış hareket eden insanları her zaman zıplatır. Ama zıplayan insana da muhakkak merhametli değilse, sabırlı, haklı değilse ona kulak verenler de her zaman ne yapacak? Çıkacak. Ama hakikaten kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Resulü hayatında merhamet e, o kadar had ki hatta Tövbe suresinde e, biliyorsunuz onların cenaze namazını kılma başlarında durma onlara dua etme ayetinin sebebini biliyorsunuz değil mi? münafıkların başı Abdullah bin e, Sebe'nin üzerine iniyor kendisi her fırsatta müslümanların arasında münafıklık yaptığı halde Allah Resulü ve Sellem yine o iman eder ee, düşüncesiyle merhametli olmuş ve ona tevazı kanatlarını sonuna kadar ne yapmıştır? Yaymıştır. Bizim de e, o şekilde hareket etmemiz gerçekten çok büyük bir nedir? Gözleridir. Allah bizlere böyle İslam ahlakı versin, sabır versin. Gerçekten zor bir durum. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu örnek yaşantısıyla bizlere ne yapmış? Göstermiş ve sergilenmiştir. Cidden bu noktada e, belki de amel edemediğimiz, akıl edemediğimiz en önemli noktalardan bir tanesi. Karşıdaki yapıyor. Karşıdaki muhakkak yapacağını yapacak ama sen de ne yapacaksın? Sana düşeni yapacaksın. Sohbetin başında kardeşimizin birisi bir soru sordu. Biz şu kadar kardeşiz ama bağlarımız popop. Allah kitabında, Resulü sünnetinde ne diyor? Akrabalık bağlarını kesmeyin. Akrabalık bağını kesen cennetin kokusunu ne yapamaz? Duyamaz diyor. Sahabe geliyor, Müslüman e rivayet ettiği işte Ben diyor iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük yapıyor. Ben onlara hayır istiyor, o bana kötülük yapıyor. Ben her zaman diyor onlara iyilikten diyor, karşılık veriyorum. Hakikaten sen bunu yapıyor musun diyor? Evet. Böyleyse küllük diyor. Yani akraba ne yaparsa yapsın, sen Müslümanlık vasfını yitirmeyip sana düşeni ne yapacaksın? Yerine getirmek zorundasın. O getirmeyebilir. Kötü iyiyi görmeden kötülüğünü anlayabilir mi? Ancak kötü iyiyi görecek de ona göre kendini ne yapacak? Düzeltecek. Düşünün, bütün akrabalarımızı şöyle bir düşünün, hiç balta girmemiş ormanlara benziyor orman. Anladığımız şu doğruları, şu güzellikleri bir bayramdı, bir oturmaydı, bir akraba ziyareti olarak yerine getirseniz, onların gündemini oluştursanız, onlara bir kelime öğrenseniz iyi değil mi? Güzel bir şey değil mi? Cennet koca bir yer. Onların da oraya girmesinden hoşlanmaz mısınız? Ama bunu yapmadığınız zaman, hasbelkader bir bayrama gitseniz, bir cenazeye gitseniz, ne bileyim bir düğüne gitseniz, ne İslami bir ortam var. Ne bir başka bir şey var. Hatta sen de oradan leş gibi kokar da gelirsin. Yani İslam'ın gereklerini yerine getiremediğin için oturma, kalkma, haremleydi, selamleydi, yemeydi, içmeydi, hepsi çok farklı farklı durumlar oluyor. Ama onlara merhamet etseniz, onların o gidişatından rahatsızlığınızı onlara güzel bir şekilde yerine getirseniz ve bunu da akrabalık bağlanmak Kullanarak yapsanız kazanan kim olur? Siz olursunuz. Ama akrabalık bağını kestiğiniz zaman e, kendi akrabandan ilişki kuramıyorsan, farklılarıyla kurduğun ilişki de çok ne yapar? Yalan kalır. Ve insan akrabasıyla güçlü olduğunda farklı bir durum, akrabasının dışındaki hareketlerde ise farklı bir ne yapar? Durmak düşer. Evet. Allah bunu anlayanlardan eylesin. terbiyesin cidden önemli onlardan bir tanesi. Ve müminlerin merhamet göstermedeki kararlılıklarının bir sebebi de Allah'ın ahlakını yaşamaya çalışmaktır. Yani Allah merhametlerin en merhametliğindir. Hatta hadis-i şerifte Allah arşa rahmetin gadabımı geçti diye ne yapmıştır? Yazmıştır. Ve Allah Azze ve Celle merhametinin 99 tanesinden bir tanesini dünyaya göndermiş yani sizde bir tanesi var aramızda öbür gerisini de ahirette ne yapmış inanan kullarına saklamıştır. Ve dolayısıyla müminlerin de merhameti güçlerinin yettiği en son sınıra kadar yaşamaya çalışmaları gerekir. Ayrıca müminler eğer Allah'ın sizin üzerinizdeki fazlı ve rahmeti olmasaydı ve Allah gerçekten şefkat eden ve Rahim olmasaydı ne yapardınız? Ayetiyle de bildirdiği gibi Allah'ın kendilerine olan şefkatine ve merhametine insanlar nedir? Muhtaçtır. Düşünün kardeşlerim o kadar günahımız var. Günah derken ne dediğimi anlıyor musunuz? Günah kime karşı işlenir? Bizim Efendimiz kim? Hesabı ahirete bıraktı diye ertelendi mi zannediyorsunuz? Sağdaki soldaki melekler yapmış olduğumuz hayrı veya şeri yazmıyor mu? Bu yazılanlar bir gün önümüze gelmeyecek mi? Düşünün şimdi bakkala veyahut markete peşin para vermeyin her gün yazdırın. Belli bir gün geldiğinde sizin gırtlağınıza ne yapar? Yapışır çöker yani bunu alır size. Veyahut bugün bunun daha modern şekli var. Ne yaptılar? Modern köre Kart. Ettir. Vakti geldiğinde ödüyorsun. Ödemedin mi? Ödetiyorlar. Bankalar biraz daha güçlü değil mi? İstediği gibi ne yapıyor? Misli misli alıyor. İşte Allah Azze ve Celle işlenen bir günahını, işlenen bir isyanı geriye bırakıyorsa bu bize nedir? Merhametindendir. Ve hadis-i şerifte geldiği gibi sağdaki melek diyor, soldakinin nesidir? Amiridir soldaki diyor, günah istediğinde kul hemen yazmaya koşar, sağdaki yazma. Bekle. Belki tövbe der. Belki bunu affettirecek bir amelde bulunup, bir iyilik eder diye bekletir, bekletir, bekletir ve kuldan hiçbir hareket gelmeyince nefis artık olduğu gibi yaz. Sakın ekle, Yani sadece günahı kadar diyor. Ve bekletir. Bakın Allah'ın bu bize nedir? bir de merhametidir. Ve yine sizin diyor ayağınıza bir diken bassa, başınıza bir tasa gelse bu nedir günahlarınıza? Teffalettir. Bak bu bize nedir? Merhametidir. Ve yine işlemiş olduğunuz bir hayırdan birden ona birden 700'e er kadar sevap veya daha misli veyahut size birisi bir hayır dokanmışsa, bu hayır devam ettiği müddetçe hatta kabirdeyken bile size ne yapabiliyor? Hayır gelebiliyor. Ama işlemiş olduğun şey bir tane. Bu da Allah'a nedir? Bize merhametindedir. Aynı merhameti biz de insanlara karşı ne yapacağız? Sunacak. Birine iyilik mi yaptın? O sana kötülük mi yaptı? Sen yine ne yapacaksın? İyi olacaksın. Aynen bu konuda da Allah kendisinden razı olsun. Ebu Bekir Sıddık bize nedir? En güzel örneklerden bir tanesidir. Allah o ahlakı bize nasip etsin. Peygamber aleyhisselam'ı hanımına ne yapıyorlar? İftira atıyorlar. İftira atıyorlar. İftira eden ve yayanlardan bir tanesi kim? Ebu Bekir'in iyaşesini verdiği bir iş. Yani günlük ihtiyacını sen veriyorsun, senin kızına ne yapıyor? İftira atıyor ve insanların arasında bunu yayıyor. Bunu Ebu Bekir öğrenince ne yapıyor? Onda verdiği şeyi kesiyor. Kesince Allah Resulü soruyor. Sen buna daha önce ne diye iyilik yapıyordun? Allah için öyle şey işte merhametin noktası bu kardeşler. Yapılan şeyleri birbirine ne yapmama karıştırmama muhakkak yapanla yap, e, karşıdaki arasında ne olacak bir fark olacak. Senden onun e, arasında bir fark yoksa senin faziletin nerede kalmış oluyor. Onun için Allah bizleri hayırlı, merhametli ve şefkatli kullarından eylesin. Kur'an'a uygun merhamet anlayışının Farklılığı da işte bu noktada ortaya çıkıyor. Dinden uzak yaşayan insanlarda merhamet anlayışı göremezsiniz. Ancak iman ehlinde anlayış vardır. Ve aleyhissalatü vesselamın bizlere bildirdiği olaylardan bir tanesini hatırlayacak olursanız, çölde bir fahişe bir kuyunun etrafında dili bir karı satmış, köpeğin ne yapıyor? Dolaştığını görüyoruz. Ayşe etini satan bir kadın. Hemen iniyor, pabucuyla çıkarıyor ve köpeğe ne yapıyor? Suluyor. Allah Azze ve Celle ben ondan daha merhametliyim diyerek, her yaş diye sulayana ben de merhamet ederim diyerek, onu merhametiyle yargılayıp ona hidayet nasip ediyor. Unutmayın kardeşlerim, bir merhametli olmanız, bir köpeğe dahi merhamet duymanız sizin birçok hayırlara ulaşmanıza ne yapabilir? Sebep olabilir. Ama unutmayın, aynı babta şu rivayette gelir. Kişi diyor, bir rivayette adam, bir rivayette kadın. Belki farklı farklı olaylar da olabilir ama hadis böyle geliyor. Bir kediyi hapsediyor. Ne kendisi yiyecek veriyor, ne de o hayvanın kendi kendine ihasesini sağlamasına müsaade ediyor ve ölüyor. O kadın Veyahut o adam o yaptığı hareketten ne yapıyor? Allah'ını onu cehennemine gönderiyor. Sırf merhametli olmamasından ve zalim olmasından. Düşünün artık bu olayı siz ta tepeye kadar getirebilirsiniz. Evet. Demek ki kişinin merhametli olması onun imanlı olmasından merhametinin gitmesi ise neyden? İmanın olmamasından veya cümlenin alakası olmamasından kaynaklanıyor. Ama kardeşlerim hakikaten halk e, arasında da merhametin, e, merhamet kavramının yani şeyini çıkarmışlar. Cılgını çıkarmışlar. Kurban bayramı olduğunda hayvanları telef ediyor diye çıkan insanlar otururlar Karnaval yaparlar. Festival yaparlar. İşte kuş sütü eksik değildi. Falan hayvan. Filan hayvanlar bunlar bunharca katledilir. Zevk için. Belki çoğu çöpe gider. Orada hayvan katliamı değildir. Ava çıkarlar. Keyfi av yaparlar. Otururlar. içerler. Bunlar şey değildir. Ama Allah'ın emrettiği bir kurban olduğunda ne yaparlar? Hemen ortaya çıkarlar. Merhamet bu merhamet nedir? Bu değildir. Veya sokak köpeklerine sahip çıkma. Onlara barınaklar yapma. Merhamet nedir? Değildir. Ama aynı insanlara bak. Kendilerine zarar verdiklerinde giderler. En graf sinek kovucular. Değil mi? Karınca öldürücüler. Yani kendilerine e, zarar verecek hayvanları öldürmek için ellerinden gelen her şeyi ne yaparlar? Yaparlar. Fare kovucular. Halbuki haşerat cinsinden olan bir şeyi öldürmeyi dinimiz ne yapmamıştır? Haram kılmamıştır Ve bunu öldürmek de merhametlilik değildir. Evet. Halk arasında Kur'an'a göre yanlış bir merhamet anlayışı hakim olabilmekte. Bu da karşı tarafa fayda yerine zarar getirecek bir merhamet olması nedeniyle şeytani bir merhamet olarak nitelendirilir. Ve dinden uzak toplumlarda insanlar karşılarındaki kişinin ahirette zarara uğrayıp uğramayacağını düşünmediğinden her şeyi yapmalarına göz yumarlar. Örneğin kötü bir ahlak göstermesine müsaade eder. Allah'ın haram kıldığı bir fiil uygulamasına ses çıkarmaz. Hatta bu konuda da ne yaparlar? Yardımcı olurlar. Müminlerin bu konuda kendilerine aldıkları ölçü ise gösterilecek merhametin karşı tarafın ahiretini mutlaka olumlu yönde etkilemesidir. Yoksa düşünün bir ananın sabah namazına çocuğum aman uykusuz kalmasın, aman kalkarsa hasta olur tipiyle ona merhameti gösterdi. Merhamet nedir? Değildir. O ancak zalimliktir. O ancak zalimliktir. Merhamet dediğimizde ölçü, o merhamet çocuğa ne yapacak? ya o insana karşı ahirette fayda verecektir. Evet. Kardeşlerim müminlerin gösterdikleri bu ahlak anlayışında kendilerine aldıkları örnek ise hiç kuşkusuz Allah Azze ve Celle'nin Kalem suresinde de dediği gibi sen en güzel ahlak üzermesin dediği Allah Hazretleri, sallallahu aleyhi ve sellemdir. Ve Peygamberimiz Allah'ın kendisine verdiği bu bütün anlayış ve merhamette bizim için en güzel örnek olmuş ve Tevbe suresindedir Rabbimiz, andolsun ki size içinizden sıkıntıya düşmeniz, onun gücüne giden size pek düşkün, müminlere şefkatli ve esirgeici olan bir elçi gelmiştir diyerek peygamberimizin vasıplarından birinin de çok merhametli esirgeici ve ashabını çokça düşünen bir peygamber aynı ahlak bizim de ne yapması olması gerekiyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabını başlarına gelir korkusuyla o kadar çok bela ve musibetten esirgemiştir ki, biz de bu dersleri yaparak, onun sözlerini sizlere naklederek, aynı şekilde korunma, yollarına da ne yapmak gitmek zorundayız. Merhametli mi olmak istiyorsunuz? Öyleyse Allah'ın kitabını çok çok okuyup imanınızı artırmanız gerekiyor. Yoksa Hayatla meselelere bakarsanız bana bir çorba getiren mi var? Sıkıntıdayken benim sıkıntımı gidenen mi var? Hastaydım ziyaret mi ettiler? Yani hep şahsi duygular gelerek ne yapar? İnsan kendi içine çekile çekile çekile hem insanlığını hem de imanını ne yapar? Baltalamaya başlar. Halbuki dinimiz bunu atmıyor. Onu yapması önemli değil. Senin yapıp yapmadığını soruyor. Yani karşıdan sana birisi yapmış, yapmamış önemli değil. Sen ne yaptın? Seni hesaba çekiyor. Sana o niye yapmadı değil. Onu da ne yapıyor? Ayrı hesaba çekiyor. Ve kişiyi kendi vereceği imtihanıyla baş başa bırakıyor. Allah Azze ve Celle bizlere Resul'ü örmek olan o sahabelerin üzerinden gitmeyi nasip etsin. Çünkü onlar birbirlerine karşı çok merhametli ve çok şefkatliydi. Evet. Müminler şefkati ve merhameti kimlere gösterirler? Devam edelim mi? mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Hiç. He? Hiç. Merhamet edelim o zaman. <gülüyor> Demek ki müminlerin önemli vasıflarından bu vasıf geçen haftada sohbette dediğimiz gibi bu ayet-i kerimelerde geçen sıfatlar aynen bir kitapçının vasıma sergilediği bir kitap. Bir manavın tezgahına koyduğu o mallarında neyse göstermek için müminin de bakıldığında görülen ne yapılacak bunlar? başıtlar olacak. Yani bir kadın eşine baktığında kendisini katlar görmeyecek, bir baba çocuğuna baktığında kendini katlar görmeyecek, bir kafir Müslüman'a baktığında kendini ne yapmayacak? Orada katlar görmeyecek. Bu sizin bildiğinizde olması gereken meselelerden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle anlattığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksik etmesin. Allah subhanahu ve teâlâ bizleri de, neşrimizi de merhametli olanlardan eylesin. Haneke Allah'ın mehve bihamdike eşheden la ilahe illâ ente estağfurüke ve tezüle velhamdülâhe râb-u teâlâ. Gelir! Orda börek var bak. Masayı da getir.